Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah nehmaduhu ve nestaayinuhu ve nestağfiruhu billahi min şururi enfusina ve min siyyati amalina. Men yehtihillah felamudilla leh ve men yudlil felamudilla ve leh ve neşhedü en la illallah vahdahu la leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.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 sadakallâhul Azim. Okuduğum e, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak o Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. E, hakla batılı ayırt eden Furkan olan ve hidayet rehberi olan Kur'an indirildi buyruluyor. Sevgili arkadaşlar, Bizler bugüne kadar çokça konuştuk. Kısa zaman sonra gelecek çok önemli bir misafirimiz var. Bir ay aramızda kalacak. Artık söz onun. Bundan sonra biz onu dinleyeceğiz. Ramazan ayında, adı, Ramazan adında bir öğretmen, bir eğitimci var. Öğretmenlik yanında aynı zamanda vaizlik de yapan bu uyarıcının bir mesleği de doktorluk. Kendisini sevenleri tedavi etmek, yetiştirip olgunlaştırmak üzere her sene kapımızı çalar, bir ay misafirimiz olur. Bu çok zengin ziyaretçi bizden bir şey almaz, bize hep ikram eder, ihsanda bulunur, getirdiği hazinelerini sunmak ister ölümcül hastalara zihni ve gönlü paslanmış çalışmaz hale gelmiş zavallılara şifa dağıtır dengeleri sarsılan önemli olan dünya mı ahiret mi sorusuna cevapta zorlanan insanlara yol gösterir manen ölmüş insanları İsa nefesiyle Allah'ın izniyle diriltir hayat veren bu ziyaretçi Tekrar kapımızı çalmak üzere. Tabii ki sevinmemek mümkün değil. Bir ay boyunca getireceği güzellikler hemen her tarafı kaplayacak. Şeytan suratlı ekranlar bile arada sırada o dünya güzelinin maskesini takmak zorunda kalacak. Evimizde, içimizde kim bilir ne değişmeler, güzellikler, devrimler yaşanacak. Dokuz gün sonra o geliyor, gelecek. Biz şimdiden onu karşılıyoruz. Hoş geldin Ramazan. Hoş safa getirdin. Buyur, başımızın üstünde, gönlümüzün, gönlümüzün tahtında yerin var. Aziz misafirimiz Ramazan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Kimdir bu güzeller güzeli? Kitabımız onu her şeyden önce Kur'an'la irtibatlandırır. Ona özellik ve güzellik verenin o ayda Kur'an'ın inmesi olduğu ifade edilir. Ramazan, gücünü, şerefini ve güzelliğini Kur'an'dan alır. Ramazan'ın verdiği temel mesaj da Kur'an'dır, Kur'an olmalıdır. Ramazan ayı, ne oruç ayı, ne yiyip içme ayı, ne nafilelerin öne çıktığı bir ay, ne fıtra, ne başka bir özellik değil, Kur'an-ı Kerim'e göre Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an o ayda inmemiş olsaydı sıradan bir ay olacaktı. Kadir gecesine o fazileti verenin Kur'an olduğu gibi. Evet, Kur'an bu kutlu misafir zamanında inmeye başladığından, Müslümanların Kur'an'la bağlarını sağlamlaştırması bu misafirle Vuslat zamanında ilk ve temel görevleridir. Allah'ın kitabını mehcur bırakıp terk edip bir roman kadar, bir televizyon dizisi kadar, bir film kadar, top veya pop kadar onunla içli dışlı olamayanları ikaz edip uyarmak için misafirimiz misafirimiz Ramazan olanca gür sesiyle haykırmakta. Bu sesi Gönül kulakları kapalı olmayan her insan duyacaktır. O diyor ki, okumayı bilmeyenler hemen öğrensin. Bilenler Kur'an'ı çokça okusun ve anlamlarını öğrenmeye ve yaşamaya gayret etsin. Beni seven, beni göndereni seven Kur'an'ı meal ve tefsiriyle okumaya çalışsın. Beni gönderen zatın emir ve yasaklarını ilk elden öğrensin hangi cemaat, hangi hoca doğru söylüyor diye kafasını yorup, körebe oynar gibi önüne çıkanı rehber kabul edeceğine Allah ne diyor, Kur'an ne diyor, ben dosdoğru dini ondan öğreneyim, diğerlerini de ona göre test edeyim desin. Misafirimizin zihinlerimize çıkmayacak bir yazıyla yazdığı gerçek şu, bireysel, sosyal, siyasal, ekonomik tüm problemler Kur'an'ı terk etmenin, onu tatbik etmemenin ürünü. Böyle olduğundan çözüm de Kur'an'ın tüm hükümleriyle hayata geçirilmesidir. Hala evleriniz niye Kur'an kursuna dönüşmüyor? Niye vaktinizi Kur'an ilimleri doldurmuyor? Formalite icabı ve adet olarak mukabele ile yetinmek değil, onu tefekkürle, düşünerek, anlamaya çalışarak hayatına geçirme endişesi duyarak ve hayatta tatbik edilsin diye okumalısınız. Yasak savma şeklinde lafzını hızla okuyup geçi vermek, okur gibi yapı vermek, hatim etmek sizin Kur'an'a karşı görevinizi yerine getireceğinizi zannettiğiniz hususlar olamaz. Kur'an sizden sadece bunu istemez aldanırsınız. Kur'an anlaşılsın diye, yaşansın diye gönderilmiştir. Evet, öğretmenimiz Ramazan, misafir olduğu insanlara orucu emreder, az yemeği tavsiye eder. Ramazanın misafir olduğu evlerde tıka basa yemek yenmesi Ramazan'a büyük bir saygısızlıktır. Ramazan hoca açlığı sever, mideyi dinlendirip ruhu gıdalandırmayı öğretir. Ramazan eşitlikten yanadır. Zenginle fakiri en azından gündüzleri eşit yapar. Açın halinden tokun anlamasını ona açlığı tattırarak yerine getirir. O, oruç gibi bir misafir daha getirmiştir kendisiyle birlikte. Oruç, hayatın yalnız yeme içme, bencil duyguları ve hayvani arzuları tatmin etme anlayışına dayanmadığını öğreten bir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 nefsimizin hevasıyla nasıl savaşılıp cihat edileceğini de öğretir. Onun eğitiminden geçen kişi artık olgunlaşmış ve iradesine sahip olabilen sabırlı kimse haline yükselir. Ramazan Hoca ve onun ayrılmaz kardeşi Oruç, verdikleri eğitimle bize Allah için iş yapmayı, zorluklara göğüs germeyi, doymayan nefsin aşırı isteklerini geri çevirebilmeyi, öğretmekle kalmazlar, bunları kendimizden, kendiliğimizden yapabileceğimiz şekilde bizi eğitirler. Dilimizi okumaya, beynimizi bilgiye, midemizi açlığa, gönlümüzü ibadet ve zikirle coşturmaya, benliğimizi hayır için koşturmaya yönlendirir bu hocalar. Bu misafirlerin bulunduğu zaman dilimi, dinlenme değil, dinlenme fırsat ve imkanlarından yararlanma anlarıdır. Eli boş gelmeyi sevmeyen Cömert Ramazan, ibadet hazineleri ve maneviyet meyveleriyle gelir. Bize takva getirir. Bize lezzetini tattırdığı oruç, haramlardan korunup sakınma duygularını takvayı geliştirir. Doktor Ramazan'ın ikiz kardeşi Doktor Oruç perhiz gibi ilaçlarla sadece mideleri hastalıklardan arındırmaz. O aynı zamanda günahlarla hastalanan dili, gözü, kulağı, gönlü ve zihni de manevi mikroplardan arındırır. Oruç atlı bu doktor, hasta ruhları canlandırır, arızalı gönülleri bir ay karantinaya alıp iyileştirir, can çekişen ahlakı diriltir, tepeden tırnağa bütün organları düzeltip, insanı gitmesi gereken yola, cennete doğru, sağlıklı şekilde gidecek hale getirir. Elbette bu doktorun tavsiyesini önemsemeyen, verdiği ilaçları kullanmayan kimse, doktoru değil kendisini kandırmış olacaktır. İyileşmek istemeyen hiçbir hastayı kimse zorla tedavi edemez. Herkesin hasta olma, hastalığını arttırma, tedaviyi geri çevirme, doktor ve ilaçları beğenmeme, hatta intihar etme yani cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Bunlar özgürlük müdür? Acınacak zavallılık ve delilik midir? Orası tartışılır. Doktorumuzun misafir olduğu kimselere yazdığı reçetede zekat ve sadaka ilaçları da vardır. Zekat ve fıtır, fıtır sadakasını mecbur eder. Yardımlaşma, ihsan, ikram ve cömertlik tavsiyesi yapmayı da ihmal etmez. Kendini sağlam sanan hastalara. Dünyevileşen, bireyselleşen, dengesini kaybeden, Çağdaş mikropların hasta ettiği insanın unutmaya yüz tuttuğu ikram, misafir ağırlamak, infak etmek, almaktan çok vermeyi sevmek gibi ilaçları hatırlatır misafirimiz Ramazan. İftarlarla, ikramlarla ziyaret ettiği zaman diliminde fakirlere cömertçe yapılan yardımlarla hastalıkları tedavi eder. Ramazan bir öğretmendir. Onun misafir olduğu yerler de birer okul. Bu okulun namaz, oruç, fitre, Kur'an okumak, dinlemek, çokça zikir ve dua yapmak gibi dersleri vardır. Misafirin bulunduğu zamanlar, onsuz yaşanacak 11 ayın muhasebesini yapan, geleceğe beden ve ruh olarak hazırlanan başarılı öğrenciler, misafir öğretmen okuldan ayrılırken, Allah'ın rahmet ve rıza diplomasını alırlar. Ramazanın öğretmenliğinden yararlanmak için, onu bize gönderen zatın, gerçek yöneticinin tüm emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçmak, onun kurallarına uymak, verilen 11 aylık ödevleri yerine getirmek, dünya sınavını kazandıracak eğitimi her an sürdürmek gerekiyor. Bu misafir, eğlenceden, karşılama törenlerinden hiç hoşlanmadığı halde, o misafire, hatta onu bize gönderen zata düşman olduğu halde bunu gizleyen, medya gibi sahtekarlarca ve onu yanlış tanıyan cahillerce dini ve manevi özelliklerinden soyutlanarak folklorik ve nefsin arzuları doğrultusunda bu misafir ağırlanmak istemektedir. Böylece o aziz misafir rahatsız edilmekte, küstürülmektedir. Bazıları onun eğlence, müzik, tiyatro, orta oyunu, meddah, karagöz gibi eğlencelerden hoşlanacağını zanneder. Halbuki o bunların bizim hastalıklarımızı artıran uyuşturucular olduğunu hatırlatmak için gelmektedir. Medya, Ramazan'ın gelmesini engelleyemediği için, onun faydasını en aza indirecek yollar bulmaya gayret edecektir yine. Ramazan'la insanımızın sımsıcak ilişkisini bozmak isteyecek bir sürü yollar deneyecektir. Bu gizelin misafirin bizi ziyaret ettiği her ay, biraz sansasyon, Biraz iftira, biraz istismar, biraz irtica adıyla İslam düşmanlığının, İslam düşmanlığının tezgahlandığı medya pazarında yutanlar yutsun, yutmayanların da boğazına dizilsin diye bakalım bu ayda iftarlık olarak ne eşantiyonlar verilecek. Bu misafirin insanı ihya etmesini istemeyenler bu ayda da boş durmayacaklar. Bu ay onların da pazarıdır. Dinin ticareti de istismarı da, dinin hakaret piyasası da hayli iş yapar Müslüman Mahallesi'ndeki Medya adlı salyangoz pazarında. Hipnotize edilmişçesine kendinden geçmiş ve etkilenmeye hazır ağzı açık müşterilere sihirli kutunun yalancı aynasından geçirilen bayat ve kokmuş dolmalar yanında taze avlar da menüye konulup yutturulur. Ramazan'dan yararlanarak Müslümanların dine yönelişlerini frenlemek için temcit pilavı olarak medya tarafından bu yılda ne çirkinlikler sunulacak hep birlikte göreceğiz. Bazıları da en az 8 senedir yaptıkları gibi sahur vaktinin saatini, bazı namazların vakitlerini hala tartışıp duracak. Ramazanda insanları bunlarla meşgul edecektir. Ümmetin bunca derdini çözüm bekleyen önemli konularını yok sayarak insanlar lüzumsuz şeylerle yine meşgul edilmeye çalışılacaktır. İnsanları diriltmeye gelen muhteşem ve muhterem Ramazan'ı öldürmek isteyenler, en azından yarala, yaralamaya kalkanlar çıkacak, insanın bozulan gönül motorlarını tamir etmeye gelen Ramazan'ı tahrif edip bozmaya yeltenenler olacaktır. Kafirler vazifesini yapacağı gibi Ramazan münafıkları da iş başında olacak. Onlar görevini yapıyor yapacak. Peki ya biz? Ne yapıyoruz, ne yapacağız? Kaçıncı defadır bu misafir geliyor. Beraberinde getirdiklerini bir müddet sonra kapı dışına atıyorsak miras yediden farkımız olmayacak. Emanetlere ihanet ettiğimiz tescillenecek. Bu misafire şahit olup ev sahipliği yapmamızın artan sayısı aynı zamanda ölümün yaklaştığının da bir habercisi. Önemli olan Ramazan'ın getirdikleriyle bilinçlenip dirilerek onun eğitiminden geçip ölümden sonrasına her an hazır olmak. Ramazan kötü alışkanlıkları, kötü alışkanlıkları bırakmak için de bulunmaz fırsatlar icat eder, oluşturur, sunar. İçkiciler bile Ramazan hocaya saygısından o varken içmez veya azaltmaya çalışır. Cehennem kapıları onun ziyareti şerefine kapandığı gibi meyhane ve kimi haram eğlence yerlerinde kapılarına bu zaman diliminde kilit vurulur. Ramazan hoca kendini seven bir mümine neler öğretmez ki? Hala sigara gibi kötü alışkanları varsa misafir hoca yanında sabahtan akşama kadar içmediğine göre akşamdan sabaha kadar da içmeyebileceğini iradesine sahip olmanın çok da zor olmadığını kendisine öğretir. Az yemeği, diyet ve rejimi iştahı kontrol edebilmeyi, yeme ve içme iradesine sahip olma alışkanlıklarını kazandırmak için çeşitli usullerle gerekli her eğitimi verir Ramazan Efendi. Ramazan bilindiği gibi bir uyarıcı, bir vaizdir aynı zamanda. Herhalde siz de duyuyorsunuzdur. Ruhlarımıza hitap ettiği sesiyle, kendini seven bizlere şu, şu mesajları veriyor. Vaiz Ramazan. Bu dünya imtihan alanıdır. Burada ne ekildiyse, ahirette o biçilecektir. Bilindiği gibi Yüce Allah, insanları sadece ve sadece kendisine ibadet, yani kulluk yapmaları için yaratmıştır. Allah'ın yasaklarından kaçıp onun rızasına uygun davranarak her anımızı ibadet sevabıyla geçirebiliriz. Dünyada yaşadığımız zorluk ve sıkıntılardan uzak bir hayat geçirmek istediğimiz ve yarınları düşündüğümüz gibi, ahiretteki sonsuz hayata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 İmanın söz, fiil ve eylemlerle ispatlanması icap eder. Elhamdülillah müminim demek, tüm düşünce ve davranışlarımı Allah'ın hükümlerine göre düzenleyeceğime söz veriyorum demektir. Hayatta karşılaştığımız her zorluk ve sıkıntıda, her nimet ve hayırda imanımızı test eden sınavlardır. Evet.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 onların isimleri mümkün ki ağzına dökülecektir. Eline hemen hiç Kur'an'ı almayan ama elinden cep telefonunu hiç düşürmeyen insanın kitabı, mümkün ki Samsung, iPhone gibi ifadelerle yarın gündemleşebilecektir. Cennet, insanın hayallerine dahi sığmayacak güzellikte yaratılmış. Fakat nefse ağır gelen, nefsini terbiye edememiş, ona esir olmuş insanlara çok zor gelen işlerle kuşatılmıştır. Akıllı insan, geçici ve kısa bir dönemdeki rahatı, sonsuz güzellik ve mükemmel nimetlere değişmez. Rabbimizden hem kendimiz hem de liyakat kesmeden insanlarımız için, birkaç gün sonra gelecek olan bu misafire, gerekli saygıyı göstermemiz, ondan gerekli şekilde istifade etmemiz icap eder. Ramazanın yeniden dirilişlere, canlanış ve uyanışlara vesile olmasını, Secde yerlerini gözlerimizden dökülen incilerle süslediğimiz sahur seccadesinin üzerinde tüm içtenliğimizle isteyebilmeli, fiilimizle de bu duaya iştirak edebilmeliyiz. Ne mutlu Ramazan'ı gereği gibi değerlendiren, Ramazan'la hayırlara doğru değişenlere sadece Ramazan'ı değil Allah'ın verdiği bütün günleri Kur'an'ın gönlümüze ineceği günler olarak değerlendirip, Allah'ı razı etmeye çalışanları e, kim e, bu şekilde Allah'ı razı ederse Allah'ın da onu memnun ve razı edeceğini unutmamalı. Kim Allah'ın dostluğuna sahip o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum o neye sahip? Hela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam kelamullahi'l melikil azizil il allam kema kal tebareke ve teala fil kelam فِئَا كُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ